Ama ne yazık ki İbn-i Suud, ihvan hareketine bu yönde kazandırılması gereken derin muhtevanın önemini kavrayamadı. Ve ihvanın din ve dünya hakkında katı, çıplak ilkelere dayanan, sığ bir eğitimle donatılmasından hoşnut gözüktü. Böyle bir eğitim de onların sadece zahitçe coşkularını yaşamasına elveriyordu, o kadar. Başka bir deyişle İbn-i Suud, ihvan hareketinde sadece siyasal iktidarın güçlü bir aracını buluyor gibiydi. Onun bu basiretsizliği sonraki yıllarda ihvanın zaman zaman geri tepen bir silah ve İbn Suud'un kendi kılıcıyla kurduğu krallığın varlığını tehdit eden bir tehlike olmasına yol açtı. Bu durum onun bir lider olarak halkın ondan bekleye geldiği gerçek büyüklükten yoksun olduğunun da bir göstergesiydi aynı zamanda. Fakat İhvan'ın kralda, kralın ihvanda umduğunu bulamamış olması uzun zamandır her iki tarafça bilinen bir olguydu. 1913 yılında İbn-i Suud, emrindeki ihvanın muazzam vurucu gücüyle, bir zamanlar Necit ülkesinden sayıldığı halde, 50 yıl önce Türkler tarafından ele geçirilen, İran körfezindeki El-Hasa eyaletini geri alabilecek kadar güçlü hissetti kendini. Türklere karşı ilk kez savaşmıyordu İbn-i Suud. i̇bn Reşit ordusunun saflarında, zaman zaman Türk müfrezeleriyle ve özellikle sahra topçularıyla karşılaşmıştı. Fakat doğrudan doğruya Türkler tarafından yönetilen El-Hasa'ya saldırmak ayrı bir işti. Bu, onu büyük bir güçle burun buruna çatışmaya sokacaktı. Ama İbni Suud'un başka seçeneği yoktu. El-Hasa ve onun limanını ele geçirmediği sürece dış dünya ile bağlantısı her zaman kopuk olacak, şiddetle ihtiyaç duyulan silah, mühimmat ve erzak temininde çekilen güçlükler devam edip gidecektir. İhtiyaç, Girilecek riski kaçınılmaz kılıyordu. Fakat risk öylesine büyüktü ki, İbn-i Suud, el-Hasa ve onun merkezi el-Hufuf'a saldırmadan önce, uzun bir süre tereddüt etti. Nihai kararın verildiği o günün şartlarını tekrar tekrar anlatmaktan özel bir zevk duyardı İbn-i Suud. El-Hufuf, görüş sahamızın içindeydi artık. Oturduğum kum tepesinin üstünden bakınca, şehre hakim bir tepenin üzerindeki müstahkem kalenin surlarını rahatça görebiliyordum. Yapmayı düşündüğüm işin sağlayacağı faydayla, getireceği tehlikeleri tartarak kararsızlık içinde bocalıyordum. O an kendimi yorgun ve bezgin hissettim. Evimi ve onun huzurlu havasını özledim bir an. Karım cavharayı düşündüm, yüzü gözlerimin önünde. Evet, zihnim farkında olmadan onun için şiirler düzmekle meşguldü. Nerede olduğumu, o an ciddi bir karar vermek durumunda olduğumu büsbütün unutmuştum. Düşündüğüm mısralar zihnimde belli bir bütünle ulaşır ulaşmaz, onları kağıda döktüm. Sonra kağıdı katlayıp mühürledim ve kuryelerimden birini çağırıp emrettim. En hızlı develerden ikisini al, hiçbir yerde konaklamadan bunu Muhammed'in annesine yetiştir. Ve kurye kum bulutunun ardında yitip giderken birden anladım. Artık savaştan yana kararım kesindi. El hufufa saldıracaktım ve Allah zaferi müyesser kılacaktı. İbni Suud'un bu ön sesisi doğru çıktı. Savaşçıları cesur bir saldırı sonunda kaleyi ele geçirdiler. Türk alayı teslim oldu. Silah ve teşhizatlarını alarak sahile çekilmelerine ve oradan da Basra'ya gitmek üzere gemilere binmelerine izin verildi. Tabi Osmanlı yönetimi bölgeyi öyle kolayca gözden çıkarmaya pek hazır değildi. Bunun için İbni Suud'a karşı cezalandırıcı bir sefer düzenlenmesi kararı alındı İstanbul'da. Fakat daha bu karar uygulamaya konulmadan Türk kuvvetlerini başka cephelere sürükleyen büyük savaş patlak verdi. Savaş bitince de ortada Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey yoktu artık. Türk desteğinden yoksun kalan ve şimdi İngiliz ve Fransız yönetimindeki topraklarla sınırlı bir bölgede kısılıp kalan İbn Reşit güçleri, İbni Suud'a karşı etkili bir mukavemet gösterecek durumda değildi artık. Ve 1921 yılında İbni Suud kuvvetleri Şimdi kralın en ateşli taraftarlarından biri olarak boy gösteren Eddaviş'in yönetiminde Ha ile girdi. i̇bn Reşid ailesi böylece ellerindeki son kaleyi de kaybetmiş oluyordu. İbn-i Suud'un çizgisinin doruğu 1924-1925 yıllarına rastlar. Bu yıllarda İbn-i Suud, Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini içine alan Hicaz eyaletini ele geçirerek, 1919 yılında İngilizlerin desteğinde Türklere karşı ayaklanan Şerif Hüseyin'den bu yana bu bölgede iktidarı elinde tutan Şerifin ailesini sürgün etti. İbni Suud dış dünyanın dikkatini de işte bu başarısıyla üzerine çekti. 45 yaşındaydı o zaman. İbni Suud'un Ortadoğu ülkelerinden çoğunun batılı güçlere boyun eğdiği bir sırada beklenmedik bir biçimde yükselmesi Arap dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Herkes onun kişiliğinde Arap milletinin esaret zincirlerini parçalayacak büyük bir lider görmeye başlamıştı. Arapların dışında birçok Müslüman grupta onun eylemine Kur'an'ın özüne bağlı bir yönetimin kurulması doğrultusunda saf İslami düşüncenin yeniden dirilmesi gözüyle bakıyorlardı. Fakat bütün bu ümitler ne yazık ki sadece ümit olarak kaldı. İbni Suud'un gücü artıp pekiştikçe, Onun sadece bir kral, doğuda kendisinden önce gelip geçmiş otokratik liderlerden daha üstün bir amaca bağlı olmayan, sıradan bir kral olduğu gerçeği daha açık bir biçimde ortaya çıktı. Kişisel ilişkilerinde dürüst, haksever biriydi. Arkadaşlarına, taraftarlarına sadakat gösterir, düşmanlarına cömert davranırdı. Çevresindeki insanlardan daha yüksek bir entelektüel kavrayışa sahipti. Ama yine de kendinden beklenen geniş ufuklu, devrimci bir lider olma niteliğini göstermekten uzaktı. Gerçi kendi bölgesinde bin yıl öncesinin ilk halifeler döneminden bu yana, hiçbir Arap ülkesinde görünmemiş bir genel güvenlik atmosferi sağladı. Ama bu güvenliği, ilk halifelerin tersine halkta uygar bir sorumluluk duygusu uyandırarak değil, Sıkı hukuki uygulamalarla, cezai önlemlerle gerçekleştirdi. Tıp tahsili ya da telsiz telegraf kursları için dışarıya bir avuç genç adam gönderdi. Ama halkı yüzyıllardır içinde yüzdükleri cehaletten çekip çıkaracak, topyekün bir eğitim ihtiyacıyla doldurmak için hiçbir şey yapmadı. İnanmış olmanın bütün dış belirtileriyle yüklü olarak, durmadan İslami hayat tarzının büyüklüğünden, doğruluğundan söz eder, Fakat içinde bu hayat tarzının kendi kültürel ifadesini bulacağı adil, ileriye dönük bir toplumun inşası için hiçbir şey yapmış değildir. Sade, alçak gönüllü ve çalışkan bir adamdır İbn-i Suud. Fakat çevresinde lüks ve gösteriş içinde yaşayan insanlara ses çıkarmaz. Hoş görür onları. Mütedeyyindir. İslami hukukun öngördüğü ilkelere, biçimsel düzeyde harfi harfine uyar ama bu ilkelerin özündeki anlam ve amaçla pek az ilgili görünür. Günlük beş vakit farz namazı tam bir düzenlilik içinde yerine getirir ve geceleri dua, iltica halinde bulunur saatlerce. Fakat bu ibadetlerin tutarlı bir İslami aksiyonun hepsi değil, sadece birer parçası olduğundan habersiz gibidir. Yöneticinin, yönettiği insanlara karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinden söz etmeyi çok sever ve peygamberin bu konudaki sözünü sık sık dile getirir. Her insan sürüsünden sorumlu bir çobandır. Fakat yine de kendi çocuklarının bile eğitimini ihmal etmiş ve onların yüklenecekleri görevler için taşımaları gereken bilgi ve beceriden yoksun olarak yetişmelerine göz yummuştur. Ve bir keresinde kendisine ileride oğullarının teşkilatlı bir idari yapı devralabilmelerini sağlayacak şekilde devlete niçin daha az kişisel ve merkeziyetçi olmayan bir yapı vermeye çalışmadığı sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Ben bu krallığı kendi kılıcımla, kendi gayretimle ele geçirdim. Oğullarım da yapacaklarını kendi çabalarıyla yapsınlar. Kralla yaptığım bu konuşmayı hatırlıyorum. Onun İleri görüşlülükten, idari öngörüden ne ölçüde yoksun olduğunu çok iyi gösteren bir anıdır bu. 1928 yılı sonlarıydı. Suriye Bağımsızlık Hareketi'nin ünlü lideri Emir Şekip Arslan, kralı ziyaret için Mekke'ye gelmişti. İbn-i Suud beni şu sözlerle Şekip Arslan'a takdim etti. Bu bizim oğlumuz Muhammed Ezzet. Güney eyaletlerinden yeni döndü. Benim bedevilerin arasında gezip dolaşmayı çok sever. Emir Şekip siyasi bir lider olmanın ötesinde ilgi alanı geniş, malumat sahibi, aydın bir şahsiyetti. Benim ihtida etmiş bir Avrupalı olduğumu öğrenince gezip gördüğüm yerler hakkındaki kanaatlerimi merak etti. Kendisine bazı izlenimlerimi ve özellikle de şimdiye kadar hiçbir Avrupalının ayak basmadığı, güneydeki vadi bir şey hakkındaki kanaatlerimi açtım. Bölgenin ekime elverişli, sulak ve verimli toprakları, ülkenin geleceği için son derece ümit verici bir zenginlik olarak dikkatimi çekmişti. Bu doğrultudaki düşüncelerimi açıklarken, bir ara krala dönüp, kesinlikle eminim ki, ey imam, fenni usullerle ıslah edilip geliştirilirse, bu vadi bişa kısa zamanda bütün bir Hicaz'ı doyurabilecek bir buğday ambarı haline getirilebilir. İbn-i Suud sözüme kulak kesildi. Çünkü Hicaz için yapılan buğday ithali, ülke gelirinin büyük bir kısmını alıp götürüyordu. Gelir yetersizliği ise hemen her zaman İbn-i Suud'un en büyük sıkıntılarından biriydi. Peki, dedi, Vadi-i bu hale getirilmesi ne kadar zaman alır? Bir uzman olmadığım için doğal olarak sorusuna kesin bir cevap veremezdim. Dışarıdan çağrılacak bir uzmanlar heyetinin gerekli araştırmaları yaparak bölgenin tarımsal gelişimi için somut bir plan önerebileceğini söyledim. Ayrıca, arazinin tam anlamıyla verimli bir hale getirilmek için de, kanaatimce 5 ila 10 yıllık bir çalışma süresine ihtiyaç duyulabileceğini ekledim.